Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselam ala Rasulillah. Fakir fukara'ya yardım etmek maksadıyla şans oyunu oynamak caiz midir? Şans oyunları kumar bilindiği gibi haramdır, büyük günahlardandır. Her ne amaçla olursa olsun, niyet ne olursa olsun, haramlar hiçbir zaman mübah olmaz, helal olmaz. Yani bu elde edilen gelir ile hayır hasenatta bulunmak, cami yaptırmak, sadakayı cariye oluşturacak bir takım hizmetler yapmaya çalışmak ya da Allah yolunda harcarım düşüncesi yani bunların hiçbirisi haram olan kumarı şans oyunlarını helal yapmaz. Bunun günah kesin olarak Rabbimiz tarafından haramlığı bildirilmiştir. Dolayısıyla haramlardan sakınmak gerekir. Yani şöyle ifade edecek olursak, herkesin bir koruluğu vardır, Allah'ın da bir koruluğu vardır. Bu koruluk içerisinde haramlar belirlenmiştir ve buraya yaklaşmamamız bize emredilmektedir. O halde ne amaçla olursa olsun, Allah'ın koruluğuna girmemek gerekiyor. Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Hiçbir şekilde bu caiz olmaz. Bütün şans oyunlarından, kumar kumardan ne olursa olsun uzak durmak gerekir, yaklaşmamak gerekir. Elhamdülillah Rabbil âlemin.